İki Cihan Sultanı, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatı. İkinci bölüm. Evliliği. Değerli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken Hazreti Hatice annemizle evlendi. Hazreti Hatice anha, Kureş kabilesinin Ese doğurları kolundan 40 yaşındaydı. Daha önce evlilik yapmıştı. Fakat malı, cemali, aklı, ilmi, iffeti ve nesebi pek fazlaydı. Yüksek ahlakı ve üstün vasıfları sebebiyle Kureş arasında Tahire diye anılırdı. Yani çok temiz olan manasında. İslamiyet geldikten sonra da Hadice Tül Kübra ismiyle meşhur oldu. Hadice annemiz, mallarını Şam tarafına götürüp bu sırada satan Efendimiz aleyhissalatu vesselamı, adaleti, üstün ahlakı ve hakkında duyduğu şahit olduğu hadiseler sebebiyle son derece takdir ediyordu. Bu olaylardan kısa bir süre sonra yakınlarının da kabul etmesiyle evlenmeleri kararlaştırıldı. Nihayet nikah meclisi hadice annemizin evinde kuruldu. Ebu Talib ve Varaka bin Nevfel tarafından takdim konuşmaları yapıldı. Nikahı Varaka bin Nevfel kıydı. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri de nikah merasiminde nikah şahidi olarak hazır bulundular. O zamanın emsalsiz bir hanımı olan Hatice radıyallahu anha validemiz evlilik hayatı boyunca efendimize daima hizmet edip onun yardımcısı oldu. Bu evliliği onun vefatına kadar 15 sene peygamberlikten önce onu da peygamberlikten sonra olmak üzere tam 25 sene sürdü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hz. Hatice annemiz hayattayken başkasıyla evlenmedi. Kendisinden ikisi erkek, dördü kız olmak üzere Kasım, Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah adlarında altı çocuklar oldu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hz. Hatice annemizle evlendikten sonra da Mekke'de ticaretle meşgul olmaya devam etti. Ticareti, Sahip bin Abdullah'la ortaklık şeklinde yürütürdü. Kazançlarıyla misafirleri ağırlarlar, yetimlere ve fakirlere yardım ederlerdi. Bu sıralarda Hz. Hatice'nin kölesi Zeyd'i himayesine aldılar ve kölelikten azad ettiler. O zaman küçük yaşta bulunan Hazreti Ali'yi de yanlarına alıp evladı gibi yetiştirdiler. Seneler ilerledi. 35 yaşındayken Kabe hakemliği yaptı. İlginç bir durum da oldu, onu da sizlerle paylaşalım. O zamanlar yağmur ve seller sebebiyle Kabe'nin duvarları iyice yıpranmıştı. Ardından bir yangın sebebiyle de bir hayli hasar almıştı. Bu durum üzerine Kureyş kabilesi Kâbe'yi İbrahim aleyhisselam'ın yaptığı temele kadar yıkıp yeniden yapmaya başladılar. Her kabileye bir bölümünü vererek duvarları yükselttiler. Bu işin büyük bir şeref olduğunu bilen kabileler Hacerül Esvet taşını yerine koyma hususunda anlaşamadılar. Her kabile böyle bir şerefe sahip olmak istediğinden aralarında gittikçe artan büyük bir anlaşmazlık çıktı. 4-5 gün süren bu anlaşmazlık sebebiyle neredeyse kan dökülecekti. Bu sırada, Abdülmuttalib'in dayısı ve yaşlı bir zat olan Huzeyfe'nin, Ey Kureyş topluluğu! Anlaşamadığınız iş hakkında hüküm vermek üzere, şu kapıdan ilk girecek zatı aranızda hakem yapın. Böylece, hem kan dökmemiş olursunuz, hem de orta yol bulunmuş olur dedi ve beni şeybe kapısını işaret etti. Oradakiler bunu kabul ettiler ve beklemeye başladılar. Nihayet kapıdan doğruluğunu, üstün ahlakını ve zaten el-emin yani her zaman güvenilen kişi olduğunu bildikleri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın geldiğini gördüler. Hepsi memnun oldu. İşte el emin, el emin. Vallahi biz onun hükmüne razıyız demeye başladılar. Bu durum Efendimiz'e anlatıldı. Kendisi bir örtü rica etti. Örtü getirildi. Hacerül Esved taşını örtü üzerine koydu. Şimdi her kabileden bir kişi bir ucundan tutsun dedi taşı konulacağı yere kadar kaldırttı. Sonra da kendisi taşı kucaklayıp yerine koydu. Böylece Mekke'de çıkmak üzere olan büyük bir harbin önlendiğini gören kabileler, çok memnun oldular, sonra da yarım kalan duvarları yapıp bir güzel tamamladılar. Değerli dinleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına yaklaşırken, Oldukça garip olaylar görmeye, duymaya başladı. Bunlardan bir tanesi, 37 yaşlarında oldu. Gayb'den sesler duymaya başladılar. Ya Muhammed diye. 38 yaşlarında, bu seslerden sonra bir takım nurlar görmeye başladılar. Ve bu halleri sadece Hadece annemize anlatırlardı. Zaten bildiğiniz gibi 40 yaşında peygamberlik gelecekti. Peygamberliğin verilmesinin yaklaştığı bu senelerde, o zamanın meşhur ediplerinden olan Kus bin Saide, Ukas panayırında, deve üzerinde büyük bir kalabalığa karşı bir hutbe okuyordu. Onun geleceğini müjdelemişti. ''Son peygamber gelecek'' demişti. Bu hutbeyi dinleyenler arasında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Şimdi gelin o Ukas panayırına gidelim, hayal edelim, büyük bir kalabalık, o kalabalığın içerisinde henüz peygamberlik görevi verilmemiş ama an meselesi olan iki cihan sultanımız da var sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Kuz bin Saide, kalabalığın önünde, devesinin hemen sırtında, Şunları söylüyor. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur ve olacak olur. Kulak verin, iyi dinleyiniz. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Allah'ın indinde bir din ve Allah'ın gelecek olan bir peygamberi vardır ki, gelmesi çok yakındır. Dikkat edin, gölgesi sizin başınızın üstüne düşmüştür. Ne mutlu o kimseye ki, ona iman edip de o dahi ona hidayet eliye. Vay ona isyan ve muhalefet eden bedbahta. Yazıklar olsun ömürleri gafletle geçen ümmetlere. Yine diyorum dikkat edin. İbretlik zamanlar geliyor. Ahir zaman peygamberi geliyor demişti. Gerçekten öyle de oldu. Efendimiz 39 yaşındayken, Sadık rüyalar görmeye başladı. Bizim rüyalarımızdan çok çok uzakta rüyalardı bunlar. Çünkü rüyasında ne görüyorsa Allahu Teala'nın izniyle aynısı çıkıyordu. Bu hal altı ay kadar devam etti. Ve sonra birdenbire yalnızlığı çok sevmeye ve insanlardan uzaklaşmaya başladı. Hepimizin bildiği o Hira Dağı'na bir mağarada kendine yer buldu, tefekküre dalmaya başladı. Bazen Mekke'ye geliyor, kabeyi tavaf ediyor, sonra evine gidiyordu. Evinde bir müddet kalıp, yanına biraz yiyecek, içecek alıp, yine Hira dağındaki o mağaraya gidiyor, tefekkür ediyor, namaz kılıyor, ibadet ediyordu. O zaman Mekkeliler bu duruma şaşırmışlardı. Bu halini görenler, Galiba o Rabbine aşık oldu demişlerdi. Henüz peygamberlik verilmemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken yine bir Ramazan ayında Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilmiş, tefekküre dalmıştı. Ramazan'ın 17. pazartesi gecesi gece yarısından sonra Kendisini adıyla çağıran bir ses işitti. Başını şöyle kaldırdı. Etrafa baktı. O sırada ikinci defa bir ses daha işitti. Ve her tarafı birdenbire bir nur kapladığını gördü. Sonra Cebrail aleyhisselam karşısına geldi. ''Oku'' dedi. Ben okumuş değilim dedi. O zaman Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tutup takatı kesilinceye kadar sıktı ve oku dedi. Yine ben okuma bilmem cevabını verdi. İkinci defa daha sıktı. Oku ben okuma bilmem dedi. Üç defa tekrarlandı. Üçüncüsünde oku Her şeyi yaratan Rabbinin ismiyle ki o insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku. Allahu Teala büyük kerem sahibidir. O kalemle öğretir. Bilmediklerini öğretir. Mealindeki Alak Suresi'nin ilk beş ayetini getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Cebrail aleyhisselamla beraber okumaya başladı. İşte ilk vahiy bu suretle başladı ve bütün cihanı aydınlatan İslam güneşi doğmuş oldu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam peygamberlik vazifesinin mesuliyetini düşünerek büyük bir ürperti ve heyecanla Hira dağındaki mağaradan çıkıp aşağı inmeye başladı. Tam dağın ortasına geldiği sırada bir ses duydu. Cebrail aleyhisselam, Ya Muhammed sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cibril'im diyordu. Cebrail aleyhisselamın sesini duyduğu gibi kendisini de görüyordu. Cebrail aleyhisselam, Efendimiz'e abdest almasını orada gösterdi. Kendisi evine dönünceye kadar yanından geçtiği her taş, her ağaç, ''Esselamu aleyke ya Resulallah'' diyordu ve hepsini işitiyordu. Küçük taşlardan büyüklerine, bitkilere kadar her şey Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyordu. Evine geldi. Çok heyecan ve ürperdi içindeydi. Beni örtünüz buyurdu. Ve ürpermesi geçinceye kadar bir müddet yattı. Biraz istirahat ettikten sonra gördüklerini hanımı Hazreti Hatice annemize anlattı. O da ''Biliyorum. Biliyorum ki sen doğru sözlüsün. Emanete riayet edersin. Güzel huylu ve iyi ahlaklısın. Senin bu ümmetin peygamberi olacağını umarım.'' dedi. Sonra bu ilginç durumu sormak üzere Varaka bin Nevfel'e gittiler. Varaka bin Nevfel, İbranice'yi çok iyi bilen, çok kitap okumuş ve dinler hakkında bilgi sahibiydi. Ona gittiler. Varaka tüm anlatılanları dinledikten sonra müjde sana dedi. Allah'a yemin ederim ki sen İsa'nın aleyhisselam haber verdiği son peygambersin. Sana görünen melek de senden evvel Musa'ya aleyhisselam gelen Cebrail'dir. ''Ah ne olurdu da genç olaydım. Seni Mekke'den çıkardıkları zamanı yetişeydim. Sana kol kanat olsaydım, destek verseydim.'' dedi. Değerli dinleyenlerim, bu olaylar yaşandıktan sonra yani ilk vahiy geldikten sonra, üç sene boyunca vahiy gelmedi. Bu arada... Mikail aleyhisselam adındaki melek geldi, bazı şeyler öğretti. Fakat vahiy yoktu. Bu sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüldükçe Cebrail aleyhisselam ona görünüyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen Allah'ın peygamberisin der, ona teselli verir, üzüntüsünü giderirdi. Üç sene devam etti bu durum. Şimdi sizlerle bu anlatılanların daha kolay kafada kalması için peygamberlik görevi geldikten 13 senesi Mekke'de, 10 senesi de Medine'de geçen toplam 23 senenin sene geçmek istiyorum. Mekke dönemi. Süremiz yettiğince Mekke döneminden Medine dönemine geçeriz inşallah. Ama eğer bitiremezsek de bugünkü programda Mekke'nin peygamberlik görevinden sonraki bu 13 senenin bir özetini paylaşmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahyin az önce bahsettiğim gibi bir müddet kesilmesinden sonra yine sürekli Hira dağına çıkıyordu. Sonra, bir gün dağdan aşağı inerken bir ses duydu. Başını kaldırıp baktığında, Cebrail aleyhisselamı gördü. Mübarek kalbi çarparak ve ürperek yine evine dönüp, beni örtünüz dedi ve örtündü. Bu sırada Cebrail aleyhisselam, Müddessir suresinin bir mealindeki, Birazdan okuyacağım. Ayetlerini getirdi. Ve bundan sonra vahiy aralıksız olarak devam etti. Bildiğiniz gibi ayetler Kur'an-ı Kerim'de 22 sene, 2 ay, 22 gün süren bir müddet içinde vahyedildi. Burada 5 tane 2'den söz edebiliriz. Belki ilk defa duyuyorsunuz. 22 sene, 2 ay, 22 gün sürmüştü. Dilerseniz, mealen o... İlk ayeti üç seneden sonra inen ilk ayeti paylaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kat da kafirleri Allahu Teala'nın azabıyla korkut. Rabbini tek bir et. Tazim et. Giydiklerini temiz tut. Haram edeceğim şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbin için sabret. Sura üfürüldüğü zaman kafirlere çok sıkıntılı bir gündür. Onlara kolaylık yoktur. Sadakallahu'l-Azim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi ümmiydi yani okuma yazması yoktu. Yazı yazmamıştı, kitap okumamıştı. Kimseden de ders görmemişti. Mekke'de doğup büyüyüp, belli kimseler arasında yetişip seyahat etmemişken, Tevrat'ta, İncil'de, Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış kitaplarda bulunan bilgilerden, hadiselerden haber verdi. İslamiyet'i bildirmek için, hicretin altıncı senesinde, Rum diyarına, Habeş diyarına, İran diyarına mektuplar gönderdi. Bu hususu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyor. Ankebut suresi 48. ayet mealen. Sen bu Kur'an-ı Kerim gelmeden önce bir kitap okumadın. Yazı yazmadın. Okur yazar olsaydın Başkalarından öğrendin diyebilirlerdi. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmi olmasının, okuma yazması olmamasının da bir mucize olarak diğerleri için görülmesi mümkündü. Vahyin gelmesinden sonra ilk iman eden hanımı Hazreti Hatice annemiz oldu. Cebrail Aleyhisselam ilk vahyi getirdiği sıralarda abdestin nasıl alınacağını öğretmişti. Sonra onunla birlikte iki rekat namaz kıldı. Öğrendiği gibi abdest almayı ve kıldıkları iki rekat namazı Hazreti Hatice annemize de öğretti. Efendimiz ona imam olup bu iki rekat namazı kıldırdı. Bu sırada henüz beş vakit namaz emredilmemişti. Sadece sabah ve ikindi de iki vakit namaz kılınıyordu. Onları bu şekilde namaz kılarken gören Hazreti Ali Efendimiz de, o küçük yaşında Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanları İslam'a davet işine, önce yakınlarından ve samimi dostlarından başladı. Hazreti Hatice annemizden ve Hazreti Ali Efendimizden sonra, Azatlı kölesi Zeyd bin Harise, eski dostu ve yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Abdurrahman bin Av, Saad bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Allahu Teala hepsinden razı olsun, makamlarını âli eylesin, amin. İlk Müslüman olanlardan oldular. Hazreti Hatice annemizden sonra Müslüman olan bu sekiz kişiye de sabık konu İslam, ilk Müslümanlar da denir. Elbette o zamanlar İslam'ın yayılmasının mümkünatı yoktu. Henüz davet gizliden gizliye yapılıyordu. İnsanlar birer ikişer Müslüman oluyordu. Bu ilk yıllarda Müslümanların sayısı ancak 30 civarındaydı. Daha sonra bir ayet-i kerime ile hak dine çağırma emri gelince, ilk önce akrabasını dine davet etmek üzere, Hz. Ali Efendimiz vasıtasıyla onları Ebu Talib'in evine çağırdı. Önlerine bir kişiye yetecek kadar bir tabak, yemek ve bir tas süt koydu. Önce kendisi besmeleyle başlayıp, gelen akrabasını buyur etti. Gelenler 40 kişi olmasına rağmen, o yemek ve süt, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi olarak hepsini doyurdu ve hiç eksilmedi. Bu da bir mucizeydi. Gelenler bu mucize karşısında şaşıp kalmışlardı. Yemek yendi. Sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Akrabalarını İslam'a davet etmek için söze başlamak üzereyken, amcası Ebu Leheb araya girdi. ''Bir dakika, biz bugünkü gibi bir sihir görmedik. Beni dinleyin, sakın kanmayın, akrabamız bizi bir sihirle büyüledi.'' dedi. Sözlerine hakaretle devam edince davetliler ayrıldılar. Bu hadiseden bir müde sonra yine bir davet geldi. Ali radıyallahu an hepsini çağırdı. Önceki gibi yine önlerine yemek kondu. Yemek yendikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Yardımı ancak O'ndan isterim. O'na inanır, O'na dayanırım. Şüphesiz bilir ve bildiririm ki, Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. Onun eşi ve ortağı yoktur. Size asla yalan söylemiyorum ve doğruyu bildiriyorum. Sizi bir olan ve ondan başka ilah olmayan Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Ben onun size ve bütün insanlığa gönderdiği peygamberim.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 İlk korkuttuğum kimseler sizlersiniz. Ebu Talip, bu sözleri dinledikten sonra, sen emrolunduğun şeye devam et. Seni korumaktan geri durmayacağım. Fakat eski dinimden ayrılmak hususunda nefsimi bana boyun eğer bulamadım dedi. Ebu Leheb hariç, orada bulunan diğer amcaları ve akrabasının hepsi, gayet yumuşak konuştular. Fakat Ebu Leheb, ''Ey Abdülmuttalib oğulları, başkaları onun elini tutup mani olmadan önce siz ona mani olun.'' gibi birçok çirkin sözler söyledi. Onun bu sözleri üzerine Efendimiz Aleyhisselam'ın halası Ebu Leheb'e, ''Ey kardeşim, kardeşimin oğlunu ve onun dinini yardımsız bırakmak sana yakışır mı?'' Vallahi bugün yaşayan bilginler, Abdülmuttalib'in soyundan bir peygamberin geleceğini zaten bildiriyorlardı. İşte o peygamber budur, dedi. Ebu Leheb, bu sözler karşısında çirkin konuşmalarına devam edince, Ebu Talib kızarak, Ey korkak! Vallahi biz sağ oldukça ona yardımcı ve koruyucuyuz, dedi. Sonra da peygamberimize, Ey kardeşimin oğlu! İnsanları Rabbine imana davet etmek istediğin zamanı bilelim. Silahlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız, dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuşmalardan sonra tekrar söze başladı. Ey Abdülmuttalip oğulları! Vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim, dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan şeylerden, yani bu dinden daha üstününü ve daha hayırlısını kavmine getirmiş hiçbir kimse yoktur. Ben sizi dile kolay gelen, mizanda ağır basan iki kelimeyi söylemeye davet ediyorum ki o da Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmenizdir. Allahu Teala sizi buna davet etmeme emretti buyurup o halde hanginiz benim bu davetimi kabul eder ve bu yolda kim bana yardım eder dedi O an kimseden bir ses çıkmadı Başlarını önlerine eğdiler Üç defa tekrarladı bu çağrıyı her söyleşinde Hazreti Ali radıyallahu anaya kalktı Ya Resulallah her ne kadar bunların yaşça en küçüğüsem de sana ben yardımcı olurum dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin elinden tuttu. Diğerleri ise hayret içinde ve alaylı alaylı gülerek oradan dağıldılar. Peygamberliğin dördüncü yılıydı. İlahi bir emir geldi Hicr suresinin... 4. ayetiyle beraber Mekkelileri açıktan açığa İslam'a davet etmeye başladı. Vah yolunan ayetleri açıkça okuyor ve herkese hak din olan İslam'ı kabul etmelerini söylüyordu. İlk sıralarda iman edenler az oldu. İman etmeyenler de önce ondan alakalarını kesmediler. Allah-u Teala'ya ibadet edilmesini emreden ayetler gelince, bunları işiten Kureyş kavmi, Efendimiz'in doğru sözlü ve yüksek ahlak sahibi olduğunu bildikleri halde, nefislerine ağır geldi ve ondan yüz çevirdiler, düşman kesildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların bu inkarcı tutumu karşısında, onları daima imana davet etmeye devam etti. Mekkelilerden bir kısmı imanla şereflenmeye başlamıştı. Bir gün Safa tepesi üzerine çıktı. Yüksek ve gür bir sedayla ''Ey Kureş topluluğu buraya gelin, toplanın, size mühim bir haberim var.'' diye seslendi. Bunun üzerine kabileler merakla koşup orada toplandılar. Birbirlerine hayretle bakmaya Merakla beklemeye başladılar. Bizi buraya niçin topladın? Niye haber vereceksin diye sordular. Ey Kureyş kabileleri! Benimle sizin haliniz, düşmanı görünce ailesine haber vermek üzere koşan ve düşmanın kendisinden önce ailesine ulaşıp zarar vermesinden korkarak, ey topluluklar!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 Sonra devam ettiler. Ey Haşimoğulları, ey Abdümenafoğulları, ey Abdülmuttalipoğulları! ben size önünüzdeki şiddetli azabın bildiricisiyim. Allahu Teala bana en yakın akrabalarını ahiret azabıyla korkut emrini verdi. Sizi la ilahe illallah vahdehu la şerike leh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 ''Sen bizi buraya bunun için mi topladın?'' diyerek, yerden aldığı bir taşı, Efendimiz aleyhisselatu Vesselam attı. Diğerlerinden o anda böyle bir muhalefet gelmedi. Lakin aralarında konuşarak dağıldılar. Zaten bildiğiniz gibi, bu olaydan sonra, Ebu Leheb'in gösterdiği bu inkar ve düşmanlık üzerine, ''Ebu Leheb'in elleri kurusun.'' Zaten kurudu diye başlayan o okuduğumuz Tebbet suresi nazil oldu. O zaman cahiliye toplumu vardı. Bütün insanlık alemi bir karanlık içindeydi. Bizans, İran, Mısır, Hindistan, Çin ve Mezopotamya ülkeleri vardı. İnançsızlığın ve batıl inançlarının içinde çırpınıp duran onca insan. Alem öylesine kararmış ve zulmet öyle kesifleşmişti ki, insanlar eşyalara tapıyorlar, ibadet ediyorlar, kendi yontlukları taştan ve tahtadan putlara ilah diye secde ediyorlardı. Kâbe'ye de 360 tane put konmuştu. Bütün bunlardan başka İbrahim aleyhisselamın bildirdiği din üzere olan hanifler denilen ve putlardan uzak duran inançlı kimseler de vardı. Cahiliye devri dediğimiz o zaman da Arabistan Yarımadası'nda genelde göçebe hayatı hüküm sürüyordu. Devamlı çekişme halinde olan bu kabileler baskın ve yağmacılığı adeta kendileri için bir geçim vasıtası kabul ediyorlardı. Aralarında bir hayli husumet vardı. Hiçbir düzen yoktu. O zamanlar içki, kumar, hırsızlık, yalan öyle ilerlemişti ki. Güçlünün güçsüzü öldürdüğü, zulmün kol gezdiği bir yerdi. Hatta tüyler ürperten birçok işkenceler vardı. Kadınlar bir mal gibi alınıp satılıyordu. Bir kısmı da çocuklarının doğmasını felaket buluyor, çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. O kız çocukları toprağa gömülürken babacığım, babacığım diyerek babalarının boyunlarına sarılmalarına ve acı acı feryat etmelerine rağmen maalesef son yuttukları toprak oluyordu. İşte böyle korkunç bir cahiliye devri vardı. Kur'an-ı Kerim inmeye başlayınca, o kimselerden nasibi olanlar Müslüman oldu. Müşriklerden bilhassa azılı beş kişi, Efendimiz'i çok üzüp alay ediyorlardı. Bunlar, As bin Vail, Esved bin Muttalip, Esved bin Abdiyagves, Velid bin Mugire ve Haris bin Kays'tı. Müşriklerden bu beş kişi önlerinden geçerken, bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabe'de oturuyorlar, Cebrail aleyhisselâm da yanında. Ama Cebrail aleyhisselamı görmüyor. İşte bu beş kişi orada yürürken, Cebrail aleyhisselam As bin Vâil'in ayağının tabanına, Esved bin Muttalib'in gözüne, Esved bin Abdiyakvesin başına, Velid bin Mugire'nin inciğine, ve Haris'in karnına birer işaret koydu ve Ya Muhammed Allahu Teala bunların şerrinden seni hala seyledi Yakında bunların her biri bir belaya uğrayıp helak olacaklar dedi Böyle de oldu Bu beş müşrikten Ağız bin Vail bir gün merkebe binmişti Mekke'nin dışında bir yerde merkebinden inince ayağına diken battı Cebrail aleyhisselamın işaretlediği yerde orası. Dikenin battığı yer şişti şişti ne kadar ilaç yapıldıysa çare bulunamadı. Nihayet ayağı deve boynu gibi şişti. Ölürken onun Allah'ı beni öldürdü diye feryat ede ede gitti. Esbet bin Muttalip Mekke'nin dışında bir ağaç altında otururken birdenbire kör oldu. Cebrail aleyhisselam da başını tutup, Altına oturduğu ağaca çarparak helak etti. Esved bin Abdiyagves Mekke'den çıkıp bağd Semum denilen yerdeydi. Buradayken yüzü ve gövdesi simsiyah oldu. Evine gelip kapısını çalınca karısı dahi onu tanıyamadı ve içeri almadı. Kahrından başını evinin kapısına vura vura öldü. Haris bin Kays da o gün tuzlu balık yemişti. Öyle bir hararete tutuldu ki ne kadar su içtiyse kanmadı. Su içti, içti, içti ve nihayet çatladı. Ve Velid bin Mugüre, onunsa baldırına bir okçu dükkanı önünde demir parçası battı. Yarasından kan aka aka, feryat ede ede öldü. Ona düşmanlık gösteren müşrikler önce alay etmeye başladılar. Bir araya toplanıp ona kahin dediler, mecnun dediler, şair dediler, sihirbaz dediler. Bunların hiçbirinin Efendimiz aleyhissalatu vesselamda bulunmadığını yine kendileri biliyor ve bunu itiraf ediyorlardı ama ona bir şeyler söylemek için toplandıklarında Müşriklerden Velid bin Mugür'e hayır dedi. O kahin değil. Biz kahinleri gördük. Onun okuduğu ne kahinin fısıltısı ne de uydurma bir şey. Kahinler hem doğru hem yalan söyler ama biz onun yalan söylediğini görmedik ki. O mecnun deli de değil. Biz deliliğin ne olduğunu bilmiyor muyuz? Vallahi onda bir delilik hali yok. O şair de değil. Biz şiirin her çeşidini en iyisini biliriz. O bizim okuduklarımızın hiçbirine benzemeyen şeyler söylüyor. O sihirbaz da değildir. Biz sihirbazları gördük. Onun okudukları sihirbazların o okuyup üfürmelerine, düğümleyip bağlamalarına hiç benzemiyor ki. Bu konuşmalar devam etti. Bazıları iman etti, bazıları iman etmedi. Bunlar nasip meselesiydi. Ne kadar ilginç değil mi? O ana kadar görüp görecekleri en dürüst, güvenilir, en saygılı, en terbiyeli insan olduğunu, hiçbir yalanının olmadığını bildikleri halde iman etmiyorlardı. Şöyle bir hayal edelim hep beraber. Gece Kur'an-ı Kerim'in okunduğu evler vardı ya, müşriklerden bazıları, Hatta ileri gelenleri hem birbirlerini ayıplarlardı bu yerlere gidip de Kur'an dinleyenleri hem de gitmekten geri duramazlardı. Etkilenirlerdi ancak ertesi gün yine aynı münafıklıklarına devam ederlerdi. İslam nurunun günden güne yayılması üzerine iyice azdılar. Artık ağlay etmekten öte Müslümanlara işkence yapmaya başladılar. Efendimiz ve vesselamın kapısının önüne pislik dökmeye, kapısına kan sürmeye, geçeceği yollara dikenler, pislikler atmaya başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ye dışarıdan gelenlere İslam'ı anlatarak davet ederken, onlar da peşinden dolaşıp, inanmayın, inanmayın, yalan söylüyor diyerek taşkınlık yapıyorlardı. Maalesef günümüzde olduğu gibi o zamanda zayıflara, fakirlere, kimsesizlere işkencenin türlü türlü birçok yolunu uyguluyor. Aksine İslam'ın günden güne yayıldığını gören müşrikler her yola başvursa da dinlerinden dönmüyordu Müslümanlar. Bir gün Ebu Talib'in yanına gittiler. Ey Ebu Talib! Bak, biz senden kardeşinin oğlunu susturmanı istiyoruz. Ona engel olmanı istiyoruz. Onun iyiliği için. Ya onu bildirdiği şeylerden vazgeçirirsin veya iki taraftan biri yok oluncaya kadar onunla da seninle de çarpışırız. Böyle biline. Ebu Talip, müşriklerin söylediklerini Efendimiz aleyhisselama nakletti. Bunun üzerine şöyle buyurdular. Ey amca! Şunu bil ki, güneşi Sa. Ayı da sol elime verseler. Her ne va dederlerse etsinler, ben asla bu dinden ve onun insanlara tebliğ etmekten, onu bildirmekten vazgeçmeyeceğim. Ya Allahu Teala bu dini bütün cihana yayar, vazifen biter, veya bu yolda ben canımı feda ederim. Bunları dinleyen Ebu Talip. Efendimizin boynuna sarıldı. İşine devam et. İstediğini yap. Vallahi seni asla herhangi bir şeyden dolayı kimseye teslim etmeyeceğim dedi. Ebu Talib'in yeğenini her şeye rağmen koruyacağını ve asla yalnız bırakmayacağını anlayan müşrikler, bundan da bir netice alamadıklarını görerek bizzat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çağırdılar ve şöyle dediler. Bak, eğer mal toplamak istiyorsan, sana istediğin malı verelim. Hükümdar olmak gayen varsa, tamam, seni kendimize hükümdar yapalım. Kadın istiyorsan en iyilerini bulalım. Ne istiyorsan hepsini yapalım. Yeter ki tek istediğimiz bu davandan vazgeç. Putlarımıza sövmekten vazgeç. Şöyle cevap buyurdular. Sizin söylediğiniz şeylerin hiçbiri bende yoktur. Ben size mallarınızı istemek, içinizde şeref ve şan kazanmak, üzerinize hükümdar olmak için gelmedim. Fakat Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Bana bir kitap da indirdi. İman ederseniz cennette müjdeleyici, İsyanınızdan dolayı da azapla korkutucu olmamı Allah bana emretti. Ben de Rabbimin bana vahyettiklerini size tebliğ ettim. Size öğüt de verdim. Size getirilip tebliğ ettiğim şeyi alır kabul ederseniz, o dünyada ve ahirette nasibiniz ve mutluluğunuz olur. Ama onu reddederseniz, Yüce Allah aramızda hükmü verinceye kadar tebliğ etmek, sabretmek, ve buna katlanmak benim vazifemdir. İnkârlarında ısrar eden müşrikler, bu teşebbüslerinden bir netice alamayınca, işi zulüm ve işkence safhasına döktüler. Artık Efendimizin canına kastediyorlardı. Başları Ebu Cehil, bir gün şöyle dedi. Yarın, vallahi kaldırabileceğim kadar kocaman bir taşı alıp, Tam o secdeye kapandığı sırada başının üzerine bırakacağım. Diğer müşrikler de tamam dedi. Sen istediğini yap. Seni destekleyeceğiz. Ertesi günü beklediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye geldi namaza durdu. Secdeye vardığı sırada Ebu Cehil dediği gibi kocaman bir taşı aldı yanına yaklaştı fakat Yaklaşır yaklaşmaz, büyük bir korkuyla perişan halde o küçük kayayı bırakıp geri gitti. Ellerinin canı kesildi, taş düştü. Bu hali gören ve merakla seyreden müşrikler, ''Ne oldu sana?'' dediklerinde Ebu Cehil, ''Vallahi bir benzerini görmediğim, zapt edilemez bir aslan beni parçalamak üzere üstüme yürüdü.'' dedi. ''Sen deli misin?'' dediler. Hayır dedi. Kaç kez böyle yapmak istedim ama o aslan hep karşımdaydı. Böyle mucizeleri görenlerden bir kısmı iman ediyor, bir kısmı düşmanlıkta ısrar ediyordu. Bazen mübarek yüzünü, başını yaraladıkları oluyordu Efendimizin. Yapılan işkencelere dayanamayarak vefat eden Yasir radıyallahu an ve Ebu Cehil tarafından, Karnına mızrak saplanarak şehit edilen Yasir'in radiyallahu anh hanımı Sümeyye Hatun da İslam'da ilk şehitler oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk Müslümanların ağır işkencelere uğramaları ve zulüm altında zor durma düşmeleri üzerine Habeş ülkesine gitmesini, onların orada ferahlığa kavuşmasının umulduğunu söyledi ve peygamberliğin 5. yılında 615 senesinde onu erkek beşi kadın olmak üzere 15 kişilik bir kafile Habeşistan'a gitti. 6. senesinde Hazreti Hamza radıyallahu an sonra da Hazreti Ömer radıyallahu an'ın iman etmesi üzerine Müslümanların durumu bir miktar kuvvetlendi. Habeşistan'a hicret eden kafilenin Necaşi tarafından iyi karşılanması üzerine diğer Müslümanlardan ikinci bir kafile de 617 senesinde iki yıl sonra Habeşistan'a gitti. Bu defa 80'i erkek, 10'u kadın 90 kişiydi. Her şeye rağmen Müslümanların sayısı gitgide artıyordu. Bunu engellemek için çeşitli yollar denediler. Müslümanları muhasarı altına aldılar. Başta ticari olmak üzere, bütün ilişkilerini kesmek üzere karar aldılar. Müslümanlara artık hiçbir şey satılmayacaktı, onlardan hiçbir şey alınmayacaktı, yardım edilmeyecekti. Bu anlaşmaları bir kağıda yazdılar, Kabe'nin içine astılar. Müslümanlarsa Ebu Talib mahallesi denilen yerde toplanmışlardı. Bugünün Filistin'i gibi düşünün, etrafı duvarlarla çevrili, bir mahalle. Bu mahalleye yiyecek, girmiyor, içecek, girmiyordu. Oradan bir şey satın almak üzere çıkmak isteyene veya oraya yiyecek, içecek satmak için gitmek isteyene fırsat vermiyorlardı. Öyle bir kıtlık yaşanmaya başlandı ki. Sadece hac mevsiminde dışarı çıkabiliyorlardı. Ancak Mekke'ye gelen tüccarlardan bir şey satın almak istediklerinde tüccarlardan fiyatlarını çok yüksek tutmalarını istiyorlardı. Böylece Müslümanlar da fazla bir şey alamıyorlardı. Belki burayı ilk defa dinleyeceksiniz ama değerli dinleyenlerim, o İslam'ın ilk yıllarında o duvarlar arasında yaşayan Müslümanlar, büyüklerimiz, yiyecek bulamadıkları için aylarca ağaç yaprakları ve etraftaki bir takım bitkilerle açlıklarını gidermeye çalıştılar. Küçük çocuklar açlıktan çığlık atmaya başladı. Müslümanlar içinde zengin olanlar sıkıntıya düşenlerin ihtiyacını karşılamak için bütün servetlerini harcadılar ama bu da kafi gelmedi. 3 liralık hurma 300 liraya satılıyordu. 3 sene bu devam etti bu zulüm. Bu zulümle Müslümanlara iyi bir ders verdiklerini zannedip İslamiyetin yayılmasının duracağını ümit etti müşrikler. Ama hızla yayılmaya devam ediyordu. Çıldırdılar. Allahu Teala müşriklerin o anlaşmalarını yazdığı ve Kâbe'ye astıkları sayfaya bir güve kurdu musallat etti. Güve o sayfada bulunan "Bismike Allahumme" ibaresi hariç diğer bütün kısmı tamamen yiyip bitirdi. Bu husus, Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam ile bildirildi. Kendisi bu durumu Ebu Talibe bildirince, Ebu Talip müşriklere gitti. Bakın bana, kardeşimin oğlunun haber verdiğine göre, Allahu Teala sizin Kabe'de astığınız sayfaya bir kurt musallat etti. Ve Allah lafzı hariç, o sayfada zulüm, akrabalarla münasebeti kesme, ve iftira olarak yazılı diğer kısımları hepsini yiyip bitirtti. Kâbe'ye gidip baksanız, onu görseniz siz de bunu anlarsınız. Bu zulüm ve kötü davranışınızdan vazgeçersiniz dedi. Koşa koşa Kâbe'ye gittiler. Astıkları sayfayı gerçekten bir güve kurdunun yiyip bitirdiğini gördüler. Bu hadise karşısında şaşıran bazı müşrikler, Böyle bir uygulamadan vazgeçtiklerini bildirmeleri üzerine, peygamberliğin başladığı seneden, onuncu senesinde bundan tamamen vazgeçmek zorunda kaldılar. Üç sene bitti. Artık düşmanlıklarını günden güne şiddetlendirip, İslamiyetin yayılmasına mani olmak için her türlü yolu deneyeceklerdi. Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı üç senelik abluka sona erince, Habeşistan'dan yirmi kişi kadar Hristiyan ruhban Mekke'ye geldi. Bunlar daha önce Habeşistan'a hicret eden Müslümanlardan, İslamiyetle ilgili duydukları şeyleri bizzat yerinde görmek ve araştırmak için Mekke'ye gelmişlerdi. Kabe yanında Efendimiz Aleyhisselam'la görüşen bu Hristiyan kafilesi, Kur'an ayetlerini dinleyince, hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Öyle ki sakalları gözyaşlarıyla ıslandı. Sordukları her soruya verilen cevaplar karşısında son derece memnun kalıp, Müslüman oldular. Bu hallerini görerek, kendilerine çeşitli hakarette bulunan Ebu Cehil'e ve diğer müşriklere asla aldırış etmediler. Bize yaptığınız cahilliği biz size yapmayız. Ve bize nasip olan hak dinden, Artık asla dönmeyiz dediler. İslam ilerliyordu. Ama önünde Efendimiz Aleyhisselam'ın hüzün yılı vardı. Peygamberliğinin 10. yılında büyük oğlu Kasım ve bir müddet sonra diğer oğlu Abdullah küçük yaşta vefat ettiler. Yine aynı sene Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve selle'min amcası Ebu Talip, ve ondan sadece birkaç gün sonra da hanımı Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha vefat etti. İşte arka arkaya gelen bu ölüm hadiselerinden dolayı bu seneye senetül hüzün, hüzün yılı dendi. Bu vefat hadiselerine çok sevinen müşrikler peygamberimiz ve Müslümanlara karşı öncekinden daha da şiddetli davranmaya başladılar. Ebu Talip hayattayken onun himayesinden çekinen müşrikler o vefat ettiği günden itibaren Efendimiz'e ve Müslümanlara tecavüzleri kat kat arttırdılar. Bu yapılan tecavüzler öyle iğrençti ki. Mallar yağmalanıyor, hakaretler ediliyor, bütün hakları bertaraf ediliyordu. Ve Taif Hicretten bir sene önce, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 52 yaşında. Yanında Zeyd bin Harise var radiyallahu anh. Tayif halkına bir ay nasihat etti. Kimse iman etmediği gibi alay ettiler, işkence yaptılar, yuhaladılar. Çocuklar taşa tuttular. Üzüntülü ve yorgun bir şekilde geri dönerken mübarek bacakları yaralandı. Zeyd'in radiyallahu an başı kan içinde kaldı. Çok sıcak bir saatte, yol kenarında, bitkin halde istirahat edip yaralarını kanlarını siliyorlar. Mekke'ye doğru gitmekteyken, başının üzerinde kendisini gölgeleyen bir bulutu ve sonra Cebrail aleyhisselamı gördü Efendimiz. Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed! Şüphesiz ki Allahu Teala, Kalminin sana ne söylediklerini işitti. Bir melek gösterdi o an. Şu melek, Allahu Teala'nın dağları emrine verdiği melektir. Kalmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin dedi. Dağlara müvekkil melek, Mekken'in iki tarafında bulunan Ebu Kubeys ve kuaykı dağlarını gösterdi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer şu gördüğün iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine kapanıp birbirine kavuşmasını istiyorsan hemen söyle bir harfin yeter. Allah'ın izniyle şu dağları birbirine kavuşturayım da hepsi ölsünler dedi. Hayır, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, hayır buyurdu. Ben insanlara rahmet olarak gönderildim. Allahu Teala'nın bu müşriklerin sulbünden iman edecek ve Allah'a şirk koşmayacak bir nesil çıkarması için dua ederim buyurdu. Ve Taif'ten Mekke'ye döndü. Nahle adındaki bir yerde burası. Burada dinlendiler. Bu sırada namaza durmuştu. Nusaybin cinlerinden bir grup oradan geçerken onun okuduğu Kur'an ayetlerini duydular, durup dinlediler. Sonra Peygamber Efendimizle görüşüp o cinlerde Müslüman oldular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve selam onlara, kalminize varınca. ''Benim imana davetimi onlara da söyleyin, onları imana davet edin.'' buyurdu. O cinniler kavimlerine gidip bunu bildirince işiten cinnilerin hepsi iman ettiler. Sonra Mekke'ye yürüdüler. Karanlıkta şehre girdiler ve burada birkaç ay boyunca Mekke'de çok büyük sıkıntılar yaşandı. Her taraf düşman, gidecek yer yok.'' Çok incinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Abdest alıp Rabbine yalvarmaya, af dilemeye, kulların imana gelmesi, saadete kavuşmaları için gece gündüz duaya başladı. Çok yorgundu, açtı, üzüntülüydü. Hasır üzerine uzanıp verdi, Uyudu, dua etti, tekrar uyudu. Sonra Cebrail Aleyhisselam gelip Allah-u Teala'nın daveti üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi miraca götürdü, gökleri açtı, bilinmeyen, anlaşılmayan, anlatılamayan şekilde cenneti, cehennemi, arşık kürsüyü gördü ve en önemlisi mekansız, zamansız, cihetsiz olarak Allahu Teala'yı görüp konuştu. Sanki. Kendisine bir teselliydi bu. İşte buna miraç deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin şiddetle karşı çıkmalarına ve istememelerine rağmen, herkesi bütün güçlüklere rağmen İslam'a davet etti. 11. yılında peygamberliğin, hac mevsiminde, Mekke'nin yakınında bulunan Akabe'de, Medine'den gelen, Altı kişiyle karşılaştı. Onları İslam'a davet etti. Bu Medine'deki Hazreç kabilesinden altı kişi iman ettiler. Bu altı kişi ilk Medineli Müslümanlar olmaktaydı. Bundan bir sene sonra, peygamberliğin 12. yılında yine hac mevsiminde 12 Medineli, Efendimiz'in davetini kabul etti, Müslüman oldu ve biat ettiler, söz verdiler. Seneler geçti. 13. senede yine hac mevsiminde Medine'den 73 erkek, 2 kadın olmak üzere 75 kişi Akabe'de gece yarısı Efendimiz Aleyhisselam'la görüştüler. "Senden başka bir peygamber yoktur ve Allahu Teala'nın eşi ve benzeri yoktur. Sen de onun kulu ve resulüsün. Seni her zaman koruyacağız." Namusumuzu koruduğumuz gibi seni de koruyacağız diye söz verdiler, biat ettiler. İkinci Akabe biatıyla Medine artık Müslümanların rahat edecekleri ve sığınacakları bir yer olmuştu. Ve hicret böylece başladı. Mekke'de hapsedilen, işkence altında tutulan ya da hastalık ve sebeplerden, diğer sebeplerden dolayı yola çıkamayanlar, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Abu Bekir radıyallahu an ve Hazreti Ali kerimallah ve ceden başka tüm Müslümanlar Medine'ye gittiler. Müslümanların Mekkeden hicret etmesi üzerine müşrikler harekete geçti. Ne yapacağız dediler. Darun Nedve denilen yerde toplandılar. Bu sırada şeytan, necitli bir ihtiyar kılığında geldi. Ebu Cehil, onu öldürelim. Muhammed'i öldürelim sallallahu aleyhi ve sellem deyince işte bu adamın dediğini yapın dedi. Bunun üzerine müşrikler bu kararda birleştiler. Her kabileden birer kişi olmak üzere 40 kişi seçtiler. Bunlar gece vakti evini sarıp sabahleyin evden çıkarken peygamberimizi öldürmek üzere harekete geçtiler. Cebrail aleyhisselam bu durumu anlattı, haber verdi ve Allahu Teala'nın hicret etme iznini verdiğini söyledi. Hazreti Ali radiyallahu anh'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o gece yatağını yatmasını emretti. Ve kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine vermek için, Mekke'de bir müddet kalmasını söyledi. Ve o gece, müşriklerin ellerinde kılıçlarla, evin etrafını sardığı sırada, üzerlerine bir avuç toprak serpti, ve Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak evden çıkıp müşriklerin arasından geçti. Bekleyenlerin hiçbiri onu göremedi. Ebu Bekir anh ile Sevr dağına çıkıp, üç gün orada bir mağarada gizlenip sonra Medine'ye hicret etti. O gece evinin etrafında bekleyen müşrikler sabaha doğru eve girince Ali radıyallahu anla karşılaştı. Efendimizin Mekke'den ayrıldığını anladılar, takibe koyuldular. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri karşısında aciz kalıp hiçbir yerde bulamadılar. İşte böylece peygamberlik döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 13 senesi Mekke'de tamamlanmış oldu. 10 senede Medine devri başlayacaktı, devam edecekti. Onu da inşallah bir sonraki bölümde sizlerle paylaşırız. Mevlamız Celle Celaluhundan niyazımız, okuduklarımızdan ibret almamız ve her konuda örneğimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması gerekliliğini hayatımız boyunca unutmamamızdır. Selam olsun ona sallallahu aleyhi ve sellem. dahil sofrası Halil İbrahim sofrası